allah Teala namazı dosdoğru kıl ve orta namaza devam et diyor ya, acaba ne demek istiyor? Ben burayı pek anlamadım. Hocamız bir açıklarsa seviniriz demişler. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala salavati ve salayetil vusta ve kumu lillahi kanitin. Söylediği bu ayeti kerimedir. Diyor ki burada namazlara devam edin. Bir de orta namaza devam edin. Ve Allah için ibadetinizi bütün ihlasınızla, samimiyetinizle yerine getirin. Bu ayet-i kerimede böyle buyuruyor. E, peki e, orta namaz nedir? Namazlara devam edin dedikten sonra orta namaz nedir? Orta namaz hakkında çeşitli rivayetler vardır. Bu ama ağırlıklı olan burada orta namaz ikindi namazıdır. Hiye salatul asr diye bir Hadis rivayeti de vardır. Yani bu orta namaz hakkında hmm. bu ikindi namazıdır diye bir hadis rivayeti de vardır. Ee, niye orta namaza dikkat etmek gerekiyor? Ee, çünkü orta namaz gerçekten günümüzde de insanların en çok meşgul olduğu bir zamana denk gelmektedir. Evet. Şimdi öğle namazı diyelim ki yemek var. Efendim akşam namazında akşam oluyor. İnsanlar toparlanıyorlar, evlerine gidiyorlar. Ama öğle ile ikindi arasında bir işe dalıyorlar ki insanlar. Yani gerek tarım alanında olsun. Her alanda böyle. Gerekse memuriyet alanında olsun. Bazen biz bile gerçekten öyle bir sıkışıyoruz ki bu ikindi namazı konusunda. Hani esas olan bir namazı vaktinde kılarsanız çok güzeldir ama... Daha namazın vakti var diye, baştan sona kadar bir vakti var diye, ikindinin de işte ne bileyim, akşama kadar bir vakti vardır diye biraz geciktirirseniz, işte o geciktirme, geciktirme, geciktirme sıkıntıya sebep oluyor. Ve tam meşguliyet alanıdır bu. Özellikle diyelim ki devlet dairelerinde çalışanlar için, memurlar için, bütün herkesin sırada beklediği bir zamandır. Onun için gerçekten bu orta namazın İkindi namazı olması daha kuvvetlidir ve buna Cenab-ı Hak vurgu yapıyor. Böyle meşgaleleriniz arasında, işiniz arasında bu ikindi namazını unutmayın, bu ikindi namazına dikkat edin diye bir uyarıda bulunuyor.